87. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Cehil'i İslam'a davet etmesi, evet, Muayir bin Şube şöyle anlatıyor, Resulullah'ı ilk tanıdığım günde, Ebu Cehil bin Hişam ile beraber Mekke'nin bazı sokaklarından gidiyorduk, Hazreti Peygamber bize rastladı ve Ebu Cehil'e, ey Ebu Hakem, bu Ebu Cehil'in künyesidir, Allah'a ve Allah'ın Resulüne gel, seni Allah'a davet ediyorum, dedi, Ebu Cehil, ey Muhammed, sen bizim mabudlarımıza küfretmekten vazgeçer misin, İster Misin? Biz senin tebliğ ettiğine şahidlik edelim, biz şahidlik ederiz ki sen tebliği yaptın, Allah'a yemin ederim, eğer ben senin söylediklerinin hak olduğunu bilseydim sana tabi olurdum, dedi. Bunun üzerine Rasulü ü Ekrem bizim yanımızdan geçip gitti, Ebu Cehil, bana yönelerek şöyle dedi, Allah'a yemin ederim, ben onun söylediklerinin hak olduğunu biliyorum, fakat ona tabi olmaktan beni men eden bir şey vardır, Kusayoğulları, Hicab, Kabe'nin anahtarları, bizdedir, dediler, biz onlara, peki, dedi. Dedik. Sonra, Sikâye, haç mevsiminde hacılara su vermek, bizim hakkımızdır, dediler, biz, peki, dedik, sonra, Nedve, istişare için Kureyş'in toplandığı yer, bunu Kusay inşa etmiştir, Kureyş'in şura meclisi mesabesindeydi, bizimdir, dediler, biz ona da peki, dedik, sonra, Liva, harp sancağı, bunu ya Kusay taşıyordu veya istediğine veriyordu, bizimdir, dediler, biz buna da, peki, dedik, sonra gelen hacılara yemek yedirdiler, fakat biz de yedirdik, neredeyse bu has konusunda eşit derecedeydik, sonra dediler ki, bizden bir peygamber geldi, işte vallahi ben bunu kabul etmem, numaralı konu.